Kapısı çalınmış Halilullah'ın fukaraya ikram etti. Bu tarafa gelmiş fukara arıyor. Tekrar kapı Hz. Halilullah tekrardan bu tarafa bir kapı açtırdı. Fukaraya ikram etsin diye. ölen nidaha ettirirdi. Ramazan değil o vakit. Allah için oruçluanlar. Nevatin. Oruçlu olan iptara gelsin oruçlu ölen öle yemene gelsin diye nidaha ettirirdi. Hem Yakup Aleyhisselam hem İbrahim Aleyhisselam. Halka öyle cömertlik yaptılar. Allah'ın Halilleri Allah'ın dostları, Allah'ın dostları yerler yedirirler, Allah'ın dostları yedirirler, yemezler yedirirler, Allah'ın dostları giymezler giydirirler, yerler giydirirler, giymezler giydirirler. Ey zahir eğer nekes isen, tamakar isen veremiyorsan, Allah'ın secde suçuruşa, imandan ötürü belki son, en son da cenete gidersin. Cömerdin kıskı dahi olsa söylemeyordur peygamber. Cömertin fıskını söylemeyin diyor, cömert insanın diyor. Onun cömertliği, onun fıskını öpmüştür diyor. Kesenin ağzını Allah için ne okudu açacaksın? Bana der demedik. Evvela akrabana, konuna komşuna, yoksullara. Günde kaç kaç ağlayanın gözyaşını siliyorsun? Allah'ın dostuyum diyorsun, müminim diyorsun. Müminler Allah'ın dostudur. Hepsi öyleydirler. Kaç müminin gözyaşını siliyorsun? Kaç acı, acı doyuruyorsun? Kaç çıplağı giydirebiliyorsun? Kaç kişiye tatlı söz söylüyorsun? Yok vermeye ama tatlı söz, tatlı söz. Aman ne kadar güzel. Emri maruf, tatlı söz. Güler yüz, gönül alma.